ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli Kardeşlerim, Bildiğiniz üzere geçen hafta tefsir dersimizin birinci bölümünü ikmal ettik. Allah hamdü senalar olsun. Tabi birinci ders olması hasebiyle de Kur'an-ı Kerim'i anlama adına lüzum olan, ihtiyaç olan bazı usul noktalarına değinmiş idik. Tabi kısaca hatırlayacak olursak, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in önemine değindik ve onun ardından Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına tefsir ilminin önemine değinmiştik ve ardından da yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlaşılmasında bize ihtiyaç olan bazı usul kaidelerine hepsi olmamakla birlikte değinmiştik. İşte lügatın ehemmiyetine hakikat ve mecazın ehemmiyetine vesaire. Tabi bugün de rahman Kur'an-ı Kerim'i anlamak adına ihtiyaç duyduğumuz bazı önemli noktalara da Usul çerçevesinde inşallah değinmeye çalışacağız. Bugün sizlerle konuşmaya çalışacağım iki tane husus var Kerim kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi Kur'an'ı Kerim'in Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamı olduğunun ispatı meselesi. Bu çok önemli. Çünkü eğer ki ispatında kani isek, ikna olduk isek, bizim duruşumuzda aynı sahabeler gibi olacaktır. Duruşumuz aynı, Firavun'un karşısında inşallah birazdan da zikreteceğim iman eden sihirbazların durumu gibi ve duruşu gibi olacaktır. Onun için icaz karşısında, mucize karşısında ikna çok önemli. Ve bizler Kur'an'ı anlamak istiyoruz. Kur'an'ın bize rehber olmasını istiyoruz. Öyleyse sahabeler gibi anlayacağız. Sahabeler gibi kani olacağız Kur'an-ı Kerim'e. İnşallah birinci usul çerçevesinde değinmeyi arzuladığım nokta budur. İkinci olarak ise Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde çok sık karşılaştığımız hatta Allah Subhanahu ve Teala'nın Ali İmran Suresinde kendisinin tasnif buyurduğu muhkem ve muteşabih meselesine değineceğiz inşallah. Birinci nokta itibariyle, kerim kardeşlerim, Kur'an'ın icazı, yani mucize oluşu meselesi. Lütfen beni yadırgamayın ve yatsımayın, kerim kardeşlerim. Ben biliyorum ki şu anda kime, hangi Müslümana, Kur'an'ın mucize olup olmadığı sualini yöneltsek, alacağımız cevap bellidir. Ama bunu teslimiyetle ilintilersek, Müslümanların vakasından hareketle burada bir sıkıntının olduğu aşikardır. Öyleyse bu konuyu inşallah Kur'an'ın ayetleri ışığında ele almaya çalışalım. Kur'an'ın icazı, mucize oluşu meselesini. Bunun da parantez içerisinde ifadesi şudur Kerim kardeşlerim. Kur'an'ı azimuşşan kimin kelamıdır? birinci bölümde bu sorunun cevabını arayacağız eğer ki birazdan geleceğim inşallah birisi bana gelse dese ki ben gayrimüslimim Kur'an'ın Allah azza ve celle'nin kelamı olduğu noktasında beni ikna et iman edeceğim böyle bir sualle böyle bir iddiayla karşılaştığımız zaman Kur'an'ın Allah kelamı olduğunun ispatı bize aynı sahabeler gibi durmaya yeltenecektir, itecektir. Onun için bu konu önemli ve yüksek müsaadenizle inşallah ben konuyu izah etmek istiyorum. Şimdi takdir edersiniz ki hepimizin bildiği bir gerçektir. Kur'an Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesidir. Doğru mu? Evet. Yani mucize oluşunu bizim ispat etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya bir virgül atalım Kerim kardeşlerim. Ve mucize meselesinden hareketle her peygamberin o toplumun egemen olduğu, o kavmin hakim olduğu üstün enstrümanlarla diyelim artık. Argümanlarla, olgularla Allah peygamberlerini mucizelerle göndermiştir. Peygamberliğinin ispatı için bir örnekle konuyu inşallah aydınlatmaya çalışalım. Musa aleyhisselam Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Kardeşlerim hangi mucizeyle gönderildi? Daha doğrusu bu sorudan önce şöyle soralım. O kavme, o topluma, Firavun'un o otoriter olduğu o dönemde egemen olan neydi? Sihirdi değil mi? Şimdi tabi burada e, İslam tarihi formatında en ince ayrıntısına kadar anlatmak niyetinde değiliz. Ama... Allah'ın kelamı olduğunun anlaşılması adına bu mucizeler karşısında sihirbazların tutumu bizim için önemli. Musa aleyhisselam dediğinde ben Allah'ın peygamberiyim. Firavun dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz. Senin bizden hiçbir farkın yok. Sen Allah'tan vahiy almıyorsun. Sen Allah'ın peygamberi değilsin. Ne yaptılar? Ne yaptılar? meydan okudular. Haydi bakalım. Meydan okuma cümlesini veya kelimesini lütfen unutmayın. Birazdan gelecek. Uzatmayalım. Sihirbazlar oyununu yaptı. Öyle değil mi? Sihirlerini ortaya koydular. Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle seslendi kardeşlerim. Ve ohayna ila Musa an alqi Ey Musa, diyor ki biz Musa'ya asasını yere atması üzerine vahyettik. At Musa, Vah. vahiy böyle diyor, at, asanı yere at. Olay malum, yani sihirbazlar kendileri aslında işin böyle sihirinde, oyununda, bu işin aslında bir yalandan ibaret olduğunu bildikleri için karşılaştıkları olağanüstü, harikülade olay karşısında ne dediler kardeşlerim? Dediler ki Allah Azze ve Celle'nin ifadesiyle söyleyeyim sizlere. Kalu amennâ bi rabbil alemin. Rabbi Musa ve Herun. allah Ekber. Dikkat edin lütfen. Üç dakika öncesine kadar Musa aleyhisselamın peygamberliğini tahrif etmek için yok saymak için mücadele etmeye geldiler onun başrollüğüne soyundular ama akıllarını da hipoteğe vermediler lütfen bunun altını çizin akıllarını kiralığa vermediler birilerine aklını kiraya vermediler gördüler ki bu harikulade bir olay insanın Beşerin yapamayacağı bir iş olduğuna kanaat getirdiler. Dediler ki: "Kalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa ve Harun." Allahu ekber. Akıl ikna oldu mu? Gördü mü? Mucizevi olaya şahit oldu ve dedi ki ben iman ediyorum. Akli olarak acziyeti fark eden her yol imana götürür. Akli olarak ne yaptı? İkna oldu ve o sihirbazları ne yaptı? İmanla müşerref kıldı. İlginç olanı şu, bizi daha çok ilgilendiren nokta şurası kardeşlerim. Firavun ne dedi? Bakın, üç dakika öncesini anlattım sonrasını anlattım ve Firavun dedi ki ne yapıyorsunuz siz? ben size izin verdim mi? Musa'nın Allah'ına Rabbine iman etmenize izin verdim mi? dedi ki biz iman ettik dedi ki sizi keserim nasıl keserim? çaprazlamaya keserim sizi yok sayarım öldürürüm Hayatınıza son veririm dedi Firavun. Ne dedi sihirbazlar? Taha suresini istirham ediyorum açın bir bakın. Üç dakika önce iman etmiş. Allah Azza ve Celle'nin mucizesine akli kanaat etmiş bir insan ancak bu kadar cevap verebilir. Vallahi bunu Kur'an bize anlatıyor. Sahabeler üç özür diliyorum, o sihirbazlar 3 dakika önce iman etmişti ya, çaprazlamaya sizi keserim diyen Firavun'a şöyle cevap verdiler. Allah bize de böyle cevap vermeyi nasip etsin. Dediler ki, فَقْضِ مَا أَنْ تَقَادٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاتَ dunya Allahu Ekber. Dediler ki, hükmet ey Firavun, hükmet. فَقْضِ مَا أَنْ ne kadar hükmedebilirsen hükmet. İnne ma takdiyadihil hayat ad dünya. Sen ancak bu dünyada hükmedebilirsin. Bu cümleler sizlere soruyorum kardeşlerim. Kaç dakika önce iman etmiş birilerine ait? 3, 5, yarım saat bir. 30 sene değil, değil mi? Bir sene de değil. 3 dakika önce, daha o meydandan ayrılmadan bu ifadelere ne yapıyoruz şahit oluyoruz fakdima entaqadin inma taqdi hadihi el hayat <gülüyor> eddunya Allahu Niye aynısını sahabelerde görüyoruz Subhanallazi asra bi abdihi leylen min el mescid haram ila el mescid Bir gecede biz mescidi haramdan aldık Kudüs'e götürdük diyor değil mi Mümkün değil. Peki nasıl iman etti bu sahabeler? İşte aynı yolla. Kur'an'ı ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman ettiler de ondan. İşte o sihirbazlarda aynı olayı görüyoruz kardeşlerim. Mucize tahakkuk ediyor, acizliklerini itiraf ediyorlar. "Kalu emennâ bi rabbil diyorlar. Musa Te tehdit ediyor özür dilerim. Diyorlar ki فَقْضِ مَا Kadin Ne yapabilirsen? Ne hükmedebilirsen hükmet. اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ hayat الدُّنْيَا Allah bizlere de böyle duruş nasip etsin inşallah kardeşlerim. Şimdi bu mucizevi karşısındaki teslimiyeti Kur'an'ın kıssasından alıntıladıktan sonra kardeşlerim gelelim Kur'an'ın Allah kelamı olduğu meselesine. Peki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği dönemde en güçlü enstrüman neydi? Lugat, edebiyat. Allah razı olsun. Lisan yani, lisanın kullanımı. Şiir, şairlik, edebiyat. Kim iyi şiir yazıyorsa nereye asılıyordu hatta? Kabe-i Şerif'e asılıyordu değil mi? Şimdi ben şöyle bir soru yöneltireyim. Dedim ya az önce kardeşlerim bir gayrimüslimin size geldiğini ve bir müslüman olmanız hasebiyle, mütedeyyin olmanız hasebiyle, muhafazakar olmanız hasebiyle size soruyor. Diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı mı? Bunu bana ispat et. Öyleyse biz bunun ispatı için ilk öncelikle şu tasnifi yapacağız kerim kardeşlerim. Bir, bu lügat Arapça mı? Arapça. Arapça. Kur'an-ı Kerim Arapça mı indi? Arapça indi. Öyle değil mi? İna anzalnahu قُرْعَانًا عَرَبِيَّ Öyleyse şöyle bir üç tane tasnif karşımıza çıkıyor. Bir, bunu ya Araplar yazdı, öyle değil mi? Süryaniceden başka bir dil bilmeyen bir kimsenin Arapça Kur'an-ı Kerim'i yazmış olması nedir? Abesle iştigaldir. <gülüyor> Böyle bir söylem olamaz. Onun için bu tasnif önemli. Ya Araplardandır, Arap lisanına hakim birilerindendir. Ya Araplardan bir kişi olan ki Risaletin sahibi ve muhatabı olan Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da üçüncüsü bunun dışında kimse olmadığı için Allah'tandır. Şimdi tabii bunu çok uzun yani en ince ayrıntısına kadar konuşmak çok vaktimizi alır kardeşlerim. Ama tefsir olması hasebiyle de sınırlarımızın içerisinde kalmaya azami gayret gösteriyoruz. Şimdi Kur'an bu kelam Araplardan mıdır? Bakalım. Allah subhanahu ve Taala meydan okuyor. Meydan okuyor. Tehadde Arapçası. Bildiğin Hodri meydan demektir Türkçesi. Esubillah. Kul in kuntum Esubillah in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimثله. Bu ayet Bakara'da geçer, Medine'de inzal olmuştur. Daha önce Mekke'de de var Yunus suresinde. Allah meydan okuyor, diyor ki eğer bu kelamın Allah azza ve celle'nin dışından geldiğine inanıyorsanız getirin bir sure getirin küçük bir sure getirin hatta 10 tane ayet getirin olmadı Allah en sonunda Medine'de öyle sesleniyor in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fe'tu bisuratim min mitli aynısından getiriverin benzerini getirebildiler mi kerim kardeşlerim hayır uğraştılar mı çok. Bakın bunun Allah Azza ve Celle'nin bir kelamı ve mucizesini anlatmak adına bir örnek. Şairlerin şairi diye geçer. Şiir denince ilk akla o gelir. Devs kabilesinin lideri Yemen'den Tufayl bin Amr Bilmediği anekdot yok. Bilmediği şiir yok. Edebiyat adına noksan olduğu bir yönü yok. Mekke'ye düşer yolu. Tabi o arada Mekke kaynıyor. Allah'ın Resulü'nün daveti devam ediyor. Müşrikler bunu engellemeye çalışıyor. Ve özellikle kabiliyetli olan, edebi olan işte müşriklerin sahabe olması onları ne yapıyor? Kahru perişan ediyor. Tam bu dönemde tufeil geliyor panayra. Ebu cehil ve taifesi hemen gidiyor ki tufeil. Diyor ki Mekke'de kaldığın süre zarfında Muhammed diye birisiyle karşılaşabilirsin sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki onun dediklerine kulak asma. Hiçbir geçerliliği yok. Hatta diyor ki o sözün sahibi Allah'mış. Dikkat edin. Yok ki hiç itibar etme olur mu? Çünkü biliyorlar ki Tufeyl dinlerse eğer ikna olursa insanlar Tufeyl'i dinliyor. Yürüyen bir edebiyat çünkü. Evet. Tufeyl bin Amr Allah'ın Resulü'nü rivayetlere göre üç, bir rivayetlere göre bir hafta dinlemiyor. Allah'ın Resulü Mekke'de okuyor, ayetler okuyor. Sure-i Celile'lerden işte e, ayetler, pasajlar beyan ediyor, dinlemiyor Tufeyl. Ama bir gün kendisine şu soruyu yöneltiyor. Hani dedim ya tefsirimin başında, konuşmamın başında, aklını hipoteze vermiyor. Sorgularken diyor ki ya ben... Yürüyen bir edebiyat değil miyim? Benim üstüme bir şair yok. Benim üstüme söylediğime kelam söyleyecek yok. Diyor ki ey tufeyl neden çekiniyorsun? Varıyor Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki senin mesajın ne? Ve Allah'ın Resulü ona surelerden ayetler okuyor. Tufay Şunu Söylüyor Vallahi Diyor Benim Üstüme Şiir Yazan Yok Benim Üstüme Edebiyat Serdeden Yok Ama Diyor Vallahi Ben Bu Kelam Karşısında Aciz Kaldım Bu Diyor Kesinlikle Kesinlikle Ama Kesinlikle Senin Sözlerinde el Muhammed Benim De Olmayacağına Göre Bu Diyor Allah'ın Kelamıdır Bakın Ondan Sonra Ne Diyor Diyor Ki Ya Resulallah Allah bana neyi emredersin? Aynı sihirbazlar gibi değil mi? Amenna dedi ya. Neyi emrediyorsun ya Rasulullah? Çünkü aklı kardeşlerim onun Allah'ın kelamı olduğuna kani geldi. Bunun ötesi var mı kardeşlerim? Yok. Tufeyl bin Amr iman etti. İşte Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ının Allah Azze ve Celle'nin kelamı olduğunun ispatı budur. Peki kardeşlerim bir örnek vereceğim. Uğraştılar mı? Müşrikler, Allah Azze ve Celle'nin getirdiği dine iman etmeyenler. Bunun Allah Azze ve Celle'nin yani hani Allah tehadda dedik ya, meydan okudu dedik ya, bir sure getirin dedik ya. Vallahi bunu getirmek için gecelerini gündüzlerine kattılar. Çünkü düşünün, Allah meydan okuyor. Varsayın bir getirirse, risalet teorisi çökecek. Tabi bu farazidir yani. Ama Allah iddia ediyor, meydan okuyor. Diyor ki eğer iddialarınızda samimi iseniz, bunun, bu kelamın Allah'a ait olmadığı düşüncesinde iseniz, bir sure getirin. Bakın size kalıcı olması adına bir anekdot anlatayım. Kardeşlerim. Musa ile yalançı Yalancı peygamber. Peygamberliğini ilan etti Medine'nin son dönemlerinde. Hani dedik ya getirmek, benzerini getirebilmek, getiremediğin takdirde bu acziyetini ifade eder hani siervazları gibi amenna bi rabbil alamin demeyi gerektirir. Musailema-i Kezzab peygamberliğini ilan edince o etrafındaki çevresindeki insanlar dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etti, peygamber olduğunu söyledi, Allah'tan vahiy getirdi. Biz de onun aynısını getirmekten aciz kaldık. Madem sen de Allah'ın peygamberi olduğunu iddia ediyorsun. Sana da vahiy geldiğini söylüyorsun. En azından diyor, çok kısa da olsa bir sure getir. Allah sana da vahyetsin. Doğru mu? Yaklaşım doğru. Diyor ki, muhtemelen diyor akşam gelecek, ben yarın geleyim. Gidiyor, düşünüyor, taşınıyor. Çok düşünüyor. Ertesi gün varıyor meclise. Diyor ki Allah bana gece vahyetti. Diyor ki dinliyoruz. Çok gülünç ya subhanallah. Diyor ki El filu mel fil ve ma adrake mel fil lehu diyor. Çok ilginç ya. Hele bir de böyle mecaz yüklü Arapça lügatına vakıf olsak İnanıyorum ki çok daha fazla gülerdik. El filu'l-melfil ve ma'drake melfil diyor ki fil nedir sen bilir misin? Lahu khortu muntavilun diyor uzunca bir hortumu vardır. <gülüyor> Subhanallah. Diyor ki sen senin bu vahiy değil ki diyor. Bunu diyen ilkokul çocuğun tabir yerindeyse diyor sakok çocuğu uydurur. Vallahi diyor bu Allah'ın kelamı değil. Bu diyor bir beşerinin sözüdür. Ne diyor hortum mortum davil mawil. Gülüyoruz değil mi? Bak biz gülüyoruz. Arapça vakıf değiliz, biz gülüyoruz. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasin vel kur'anil hakim innekele minel murselinde dediği zaman akan sular duruyordu değil mi? emennâ bi rabbil alemin diyordu sahabeler bu icazat karşısında, bu mucize karşısında denilecek tek söz de o zaten. Vallahi tefsir adına, usul adına biz bu noktayı yakalarsak kerim kardeşlerim, sarsılmayan Uhud dağı gibi oluruz. Çünkü mesajı veren Allah, onun da Allah kelamı olduğuna iman ettiysek eğer aklen, ne durabilir ki karşımızda? Öyle değil mi kardeşlerim? Allah bize böyle bir anlayış nasip etsin inşallah. Ha aklın bu alandaki hakemliğini konuştuk da şöyle anlaşılmasın lütfen. Bunu da söyleyip inşallah muhkem ve muteşabih meselesine geçeceğim. Hani Allah'ın icazı, Allah'ın mucizesi olduğuna akli yaklaştık ya bu demek değildir ki Kur'an'ın ayetlerini özellikle Allah azza ve Celle'nin sıfatlarını ve zatını aklen algılayabiliriz. Lütfen bu iki şeylerin arasını ayırt edelim. İnnehu semî'un Alim dediyse Allah subhanahu ve teâlâ nasıl duyuyor acaba? Bizim gibi mi kulağı var? Bizim gibi bir alıcısı var sunma haşa. Böyle bir benzetme akli argümanlarla caiz değildir. Onun için sahabeler de aklı bu manada yerinde kullandılar kardeşlerim. Bunun da e, özellikle altını çizmiş olalım. Gaybi meselelerde eğer ki Kur'an ve sünnet bize bir beyanet tevdi etmediyse biz ona iman eder, geçeriz. Bu, kerim kardeşlerim ve ekran başında bizleri dinleyen çok değerli kardeşlerim, bu akli açıdan Allah subhanahu ve teala'nın kelamı olduğunun izahı ve kaybî meselelerdeki aklın fonksiyonuydu. Şimdi gelelim usul adına önemli olan noktalardan bir tanesi ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefsir etmeye başladığımız zaman çok sıkla karşılaşacağımız bir konu olması sasibiyle önemli bulduk. Muhkem ve muteşehebih. Bu tasnifi kim yapıyor kardeşlerim? Hani mesela bazı ayetler vardır. Özür diliyorum veya bazı usule dair terimler vardır. Bunun tasnifini ulema yapmıştır. Muhkem ve muteşabihin tasnifini yapan Allah'tır. Al-İmran sonrasında. salam Minhu ayetun muhkematun Hunne umul kitab Ve uharun muteşabihat <gülüyor> Kur'an'ın bazı ayetleri nedir? Muhkemdir. Onlar Kur'an'ın nesidir? Hunne ummul kitab. Anasıdır diyor Allah subhanehu ta'ala. Ve uharu muteşabihat. Ve diğerleri ise diyor muteşabıhtir. kardeşlerimiz için belki Muhkemin tarifi şudur kardeşlerim. Manası zahir olan yani ikinci bir yoruma açık olmayan ayet demektir. Alimler diyor ki اَلْسَامِعَ وَالْقَارِعَ Okuyan ve dinleyene manasının tek mana olarak çağrıştırdığı ayetler demektir. Başka bir yere çekemezsin. Başka bir yere hamledemezsin. Başka bir mana kat'i surette çağrıştırmaz. Şu ayette olduğu gibi ve ahallallahul bey'a ve harrama riba Allah alışverişi helal ribayı ise haram kıldı. Başka bir yere çekmesi mümkün değil bu ayetin. Muhkemdir. Peki müteşabbihi nasıl tarif etmişiz? Muhkemin mukabili. Yani Dinleyen ve iş, dinleyen ve okuyan için birden fazla manaya hamledilmesi muhtemel olan ayet-i kerimeler. Birkaç tanesini okumak istiyorum ki böyle zihinlerde tasavvur edilebilsin kerim kardeşlerim. Wal mutallakatu yatarabbasna bi anfusihinne Boşanan kadınlarla ilgili bir ayet-i kerimedir kuru kelimesi lütfen dikkat edin kuru ثلاثه قرو kimi alimler kuru kelimesinden hayızın bittiğini anlarken hayız anlarken kimisi de temizlik olarak algılamıştır anlamıştır yani muteşabih bir tek mana kat'i bir manadan ziyade birçok manaya hamledilmeye müsait Ayet türlerine denir kerim kardeşlerim. Veya başka şu ayette olduğu gibi. اَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ Kadınlara lemese ettiğiniz zaman. Lemese ne demek? Temas, dokunmak Allah razı olsun. Ama kimileri bunu hakiki olarak algılarken, şu lemeseyi anlarken kardeşlerim, kimileri ise ne anlamış? Cima'yı anlamış. İşte bu nedir? Muhteşabih ayetlere verilebilecek örneklerdir. Ama Kerim kardeşlerim, bizim muhkem ve muhteşabih konusunda bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de şu. Özellikle bunu sonra bıraktım ki anlaşılsın. Biraz daha dikkatler bu tarafa yöneltilsin. Allah razı olsun. Çok dikkatli dinliyorsunuz. Ama burası çok önemli. Hangi açıdan Kerim kardeşlerim şöyle bir sual yönetsem sizlere muteşabih ayetlerin manasını kim bilir? Veya üçte gitler bakın Allah razı olsun buradan en azından doğru cevapları duyabiliyoruz ama sizlerden bir ricam var. Nasip olursa eve gittiğiniz zaman, vardığınız zaman, 3-5 tane internetin üzerinden Kur'an meali okuyun. Ali İmran suresi 7. ayeti kerimenin tercümesine bakın. Hani az önce söylediğim ayet var ya, muhkem ve muteşabihin geçtiği ayet. İnceleyin. orada diyor ki, işte bizim de önemli bulduğumuzdan ötürü paylaşmak istediğimiz nokta burası muteşabih ayetlerin manasını diyorlar ki sadece Allah bilir. Çünkü muteşabih'tir diyor. Ve yapkâ veçhû rabbin kezûl jalâli vel Ikram diyor ki Allah Azze ve Celle'nin vecihi ne manaya geldiğini sadece Allah bilir. Yorum yapamayız. Tamam. Bitti. Araplar vecihe ne demiş? Eğer ki biz bunu Allah Azze ve Celle'nin yüzü olarak algılayamayacaksak Buna bir karine varsa bunu bizim başka anlamamızın bir yöntemi var mı? Araplar mecaz kullanmış mı ki geçen hafta buna değindik? Yok. Muhteşavih bir ayet mi? Muhkemin dışında kalan bir ayet mi? Sadece Allah bilir. Nereden vardınız kardeşlerin bu kanaate? Ali İmran suresi 7. ayet. Onun için önemli bulduk. Şimdi... Biraz böyle ince ince başka bir ifadeyle dakik anlatmaya çalışacağım inşallah. Umarım anlaşılır olur. Şimdi bu ayeti ikiye bölüyoruz kardeşlerim. Bu ayeti inşallah etüt ettiğiniz zaman şöyle bir ayetin devamında nasıl diyelim cümleyle ayet kerimenin içerisinde pasajla karşılaşacağız diyor ki Allah Subhanahu ve Teala hani o muhkem ve muteşabihin e, tasnifini yaptıktan sonra diyor ki o ma ya'lemu teviluhu illa bakın muteşabih ayetlerin tevilini Allah bilir. Ondan sonra şöyle devam ediyor ayet-i kerime lütfen dikkat edin. Var rasihun fil ilmi yekuluna amennâ bi ve ilimde rasih olanlar, ilimde zirve yapanlar, derinleşenler, muteşabih ayetlere iman ettik derler. Şimdi bu meallerden anlaşılan mana bu. Yani oradan çıkan manadan hareketle şunu söylemek mümkün. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّ اللّٰهِ Müteşabih ayetlerin manasını ancak ve ancak Allah bilir. Nokta. Vrasiqune fil ilmi ilimde zirve yapmış olanlar ise müteşabih ayetlere iman ettik derler. Bu doğru mu? Yanlış ise eğer ki yanlış, müteşabih ayetin manasını sadece Allah bilmez. Yalnızsa bunun delilleri nelerdir? Şimdi kardeşlerim ne dedik? Onun yorumunu Allah bilir ve ya'lemu te'u illallah ve orada bir vav harfi var kardeşlerim. Lütfen dikkat edin. Orada bir vav harfi var. Daha az önce iki tane mana anlaşıldığını söyledim değil mi? Bir sadece Allah bilir. Böyle bir meal var. Bir de manasını Allah ve ilimde zirve sahibi olanlar bilir. Bu da ikinci meal. Peki ne dedik biz? Doğru olan ikincisidir dedik. Peki bu iki şıkkın çıkmasına böyle anlaşılmasına neden olan unsur nedir kardeşlerim diye sorarsak? Oradaki vav wow, harfi. O vav harfi iki tane vazifeye hamledilmesi mümkün. Ona biz ne diyoruz kardeşlerimiz? Bir, vavul isti'naf. istinaf vavu, bağımsız vav demektir. Bir. İkinci imkan veya olanak ise vavun imkanı ise vavul atıf. Atıf vavu. Bunları anlatmadan... Geçemeyeceğimiz için... Yani maksat... Tamamen derinleşmek değil ama... Bu iki meal nereden geliyor hocam? Sorusuna cevap... Bu vavda yatıyor da ondan. Şimdi eğer ki biz kardeşlerim... Buradaki vava... Vavul isti'naf dersek... Bağımsız bir vav vazifesi dersek... O zaman cümle orada bitiyor demektir. Yani... Ve تَعْوِيْ لَهُ اِلَّا اللّٰهُ Nokta. Manasını sadece Allah bilir. Ve ilimde zirve yapmış olanlar iman ettik derler geçerler. Ama vavul atıf dersek, atıf vavudur dersek ki doğru olan budur ısrarla çiziyorum bir karışıklığa neden olmaması için. Eğer ki biz vavul atıf dersek kardeşlerim mana şöyle çıkar. Ve ya'lamu te'uilahu illallah ve râsihûne fil ilmi ki muteşabih ayetlerin manalarını Allah ve ilimde zirveleşmiş olanlar bilir. Ve yekûlûne âmennâbih onlar bu ayete iman ederler. Peki şöyle bir soru yöneltecek olursanız bana eğer. Ki siz yöneltmeden ben cevabını vermiş olayım inşallah. Hocam vavul atıf olduğuna dair deliliniz ne? Madem o kadar meallerde vavul isti'naf olarak kullanıla gelmiş bizim delilimiz ne? Değil mi? Bu soruyu sorgulamak zorundayız. Bu soruyu yöneltmek zorundayız. Onu da iki tane noktanın üzerinden cevaplamak mümkün kardeşlerim. Oradaki vav, vavul atıftır. Yani, mana itibariyle söylüyorum. Muteşabih ayetlerin manasını Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Çünkü, birincisi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var kardeşlerim. هذا beyanun linnâs ve hudav ve mev'izatun muttaqin. Bakın, bizim için önemli olan bu ayet-i kerimenin şu noktası. Wa haza beyanun lin Allah Allahu Teala Kur'an'ı kastederek ne diyor? Bu Kur'an insanlık için beyanattır. Açıklayıcıdır. Her meseleye açıklık getiren bir kitaptır. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلْ شَيْءٍ Başka bir ayet Her şeyi bir açıklayıcı olması için indirdik bu kitabı. Eğer ki biz daha az önceki meskur ayeti kerimenin manasında müteşabih ayetleri sadece Allah bilir dersek eğer bu ayeti kerimeye muhalefet etmiş olmaz mıyız? Yani sanki Allah Kur'an ayetleri göndermiş ki o ayetleri biz anlayamıyoruz. O ayetler bizim için inmemiş. Sadece manasını Allah biliyor. Ve bizleri açısından hiçbir bağlayıcılığı yok. Allah Azza ve Celle lütfen dikkat edin. Anlaşılmaması üzere din göndermekten münezzahtir. Öyle değil mi? Allah bundan münezzehtir. Bir din gönderecek, ayet gönderecek, risalet gönderecek ve anlaşılmayacak. Ayeti kerimeye muhalif. Ve hâdâ beyânun linnâs İnsanlık için beyandır, açıklayıcıdır diyor. E biz ki muteşabih ayetlerin manası bizler açısından anlaşılmazdır. Allah bilir dersek, bu ayete muhalefet etmiş oluruz. Birinci nokta bu. İkincisi, kardeşlerim, ayet-i kerimeye tedebbür eden kimse, böyle istikra yöntemiyle bakarsa, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ilimde derinleşmiş, zirve yapmış kimseler, ve ayet devam ediyor. يَقُولُونَ اَمَنَّابِهِ Bu Allah, biz Allah'a iman ediyor, biz inandık derler diyor. Şimdi, Arapça'da, hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta, Arapça'nın ehemmiyetini söylemiştik. İleride gelecek, karşılaşacağız, Arap lügatının, disiplini içerisinde incelememiz gerekir ayetleri demiştim ya geçen hafta işte bak daha ikinci haftada karşılaştık şimdi Arapçada bir kaide vardır vasıf yani sıfat layıkına göre kullanılır uzun bir adam ne denir uzun adam denir biz hiç uzun adama, kısa adam dediğimize şahit olduk mu yani? Mümkün değil. Bakın bir adam kısa bile olsa, kaldırdığı yük ağırsa, biz o adama güçlü adam diyoruz. Kısa adamı zikretsek bile, gücünü ne yapıyoruz? Vazfediyoruz. Arapçada bu disiplin önemli. Yani bir şeyi vasfederken, ona sıfat tevdi ederken, layıkıyla olmak durumundadır. Şimdi bir soru yönelsem size ve inşallah sizden de bir cevap alsam. Allah Azza ve Celle'nin ayetlerine iman etmek için ilimde derinleşmiş mi olmak gerekir? Allah razı olsun. Hayır. Kesinlikle hayır. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine iman etmek için hepimizin allame olması gerekirdi. Ki mümkün değil. Ama Allah dikkat edin. وَالرَّاسِخُونَ fil ilm İlimde derinleşmiş olanlar diyor. Eğer ki biz orada müteşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. Nokta. Ve ardından da ilimde derinleşmiş olanlar müteşabih ayetlere iman ettik derler dersek... Böyle bir tercüme yoluna gidersek o zaman ilim sahiplerinin sadece Allah azza ve celle'nin ayetlerini iman etmesi için Allah vasfetti demiş oluruz ki Arapça disiplinine, lügat disiplinine aykırıdır. Buradan hareketle varrasihuna fil ilmi ancak muteshabih ayetlere yorum getirmeye müsait olanlar için bir vasıftır. uygun bir sıfattır. Onun için kerim kardeşlerim bu iki noktadan hareketle biz o ortada duran vav var ya demiştik. Ya'lamu ta'iluhu illallah ve'rrasihuna fil ilmi ve ila akhiril ayah o oradaki vavun yeni bir başlangıç cümlesi adına konulmuş bir vav değil vavul atıf yani bağlayıcı bir vav olduğunu ne yapıyoruz buradan hareketle söylüyoruz kerim kardeşler. eğer toparlayacak olursak inşallah rahman bugün neyi öğrenmiş olduk bugün neyi paylaşmış olduk öncelikle Allah subhanahu ve Taala'nın inzal buyurmuş olduğu Kur'an-ı azimuşşanın Allah'ın kelamı olduğunu ki Tefsir çalışmalarına bakın lütfen istirham ediyorum. Bu çalışma yani bu formatta bir tefsirde geçmez. Halbuki bizim için ihtiyacımız olan ilk ve öncelikli şeylerden bir tanesi de budur. Allah Azza ve Celle'nin kelamı olduğuna kani gelip her gelen okuduğumuz şahit olduğumuz ayetlere اَمَنَّا اَوَا سَدَّقْنَا demektir. İşte bu bizim açımızdan, bizim perspektifimizden önemli bulduğumuz bir noktaydı. Bugün onu anlatmaya çalıştık. İkincisi ise Kerim kardeşlerim, muhkem ve muteşabih. Manalarını ne yaptık? Vermeye çalıştık, detaylandırdık ve tasnifi yapan Allah'ın o ayet-i kerimesinde mananın nasıl anlaşılması gerektiğine de izah getirmeye çalıştık. Ve böylelikle inşallah... İki hafta ayırmayı düşündüğümüz tefsir dersine giriş olarak usul noktalarının bazılarını sizlerle paylaşmış olduk. Hamdü senalar olsun. Ve inşallah e, önümüzdeki hafta Fatiha suresine besmele çekmeyi murat ediyoruz Allah subhanehu ve teala'dan. Ben böylelikle cümlelerime son vermek istiyorum. Allah subhanehu ve teala öncelikle bizlere söylediklerimizle amil sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin. Allah bizleri Kur'an-ı Azim'in huşuundan ayırmasın. Rıza-i ilahisinde bizleri müstakim kılsın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.